Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudilleleh ve men yudlil fela hadiya leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd feinna yestaqil hadisi kitabullah ve hayral hadiyih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeylerin umuru mütesatı ha ve her mütesat bir başa ve her başa zallala ve her zallalatın filnar. İbn el maddede kalmıştık. Ömer bin el radıyallahu pradialan şöyle demiştir: Rey asabı sünnetlerin düşmanlarıdır. Hadisleri ezberlemek onlara zor gelmiştir. Böylece hadisler onlardan kaçmıştır. Onları belli ezberleyememişlerdir. Bu sebeple reyi yani kişisel görüşleri dile getirmişlerdir. Böylece hem kendileri sapmış hem başkalarını saptırmışlardır. Bunun geniş tahricini e, bizden olmayanlar kitabında bulabilirsiniz. Bunu Daire Kutni, Lalkayi Zemul Kelam'da harevi rivayet etmişlerdir. İbnü'l Kayyım İlamu'l Muvaqqi'inde Ömer radıyallahu teravih edilen bu eserler gayet sahihtir demiştir. Cami Beyanül ilimde geçtiğine göre Ebubekir bin Ebi Davud rey ehli bidat ehlidir demiştir. Yine Risaletul Vadiha'da Muhammed bin Abdülaziz şöyle demiştir. Rey asabı ve dinde kıyas yapanlar bidatçı sapıklardır. Ümmetin dininden çıkıp gitmişlerdir. Çünkü rey asabı ve dinde kıyas yapanlar yaptıklarıyla kitabı ve sünneti işlevsiz hale getirmeyi, ilmi ve eserleri, rivayetleri geçersiz kılmayı, reyleriyle ile ve kıyaslarıyla tek kalmayı arzularlar. Harbul Kirmani Raymonla ilmihalin üzerinde bulunduğu akidesinde şunları söylemiştir. Rey asabı bidatçı sapıklardır. Yani bunların başında Hanefiler geliyor haliyle. Yani kastedilen öncelikle Hanefiler ve rey ve kıyasla bulunan bunu dinde hüccet haline getiren diğer mezhep mensupları. Şöyle devam ediyor Kirmani. Sünnetin ve eserlerin düşmanlarıdır. Dini rey'den, kıyastan ve istihsandan ibaret görürler. Eserlere yani rivayetlere muhalefet ederler. Hadisleri geçersiz kılarlar. Rasule karşı çıkarlar. Ebu Hanife'yi ve onun görüşlerini savunanları imam edinirler. Onların dinini dine edinirler. Onların söylediklerini söylerler. Hangi sapıklık bunları söyleyenin ya da bu hal üzere olanın, Rasulünün ve sahabenin sözünü bırakıp Ebu Hanife'nin ve ashabının görüşlerinin peşinden gidenin sapıklığından daha açıktır. Sapıklık, azgınlık ve red olarak bu yeter. 55 Ömer Radyalan şöyle demiştir. Kur'an Allah azze ve celle'nin kelamıdır. Onu başka yerlere çekmeyin. Ben yani tahrif etmeyin. Bunu İbanetü'l-Kübra'da İbnü'l-Batt'a şöyle rivayet etmiştir. Bu Kur'an ancak Allah'ın kelamıdır. Şu halde onu konulması gereken yere koyun. Başka bir lafsında "Gerçekten ben hevalarınıza göre onu atfettiğiniz şeyleri biliyorum." demiştir. Abdullah bin Ahmet, Es-Sünne'de benzerini rivayet etmiştir. Acuri'de, Şeria'da sahip bir isnadiler rivayet etmiştir. Lafzı, Kur'an Allah'ın kelamıdır, onu görüşlerinize göre eğip bükmeyin şeklindedir. 56. Yine Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Allah azze ve celle kullarına ancak kendilerine faydası olan şeyleri emretmiş, onlara ancak kendilerine zarar veren şeylerden sakındırmış, cesaklamıştır. 57. Osman radıyallahu şöyle demiştir. Batıl, nefse uyan şeylerdedir. Her ne kadar onda Allah Azze ve Celle'ye itaat olduğu gözükse de. Bunu El Fikriya ve Cevabı Ha kitabında Esma'yı'nın şöyle dediği e, rivayet edilmiştir. Bir bedeviyi şöyle derken işittim. Hangisinin daha doğru olduğunu bilmediğin iki şey arasında kaldığın zaman hevana daha yakın olana muhalefet et. Zira hata çoğunlukla hevaya uyulduğu zaman olur. Az sonra hevanın kınanmışlığı ve ona muhalefetin emredilmesi hakkında birçok rivayet gelecektir. 58. Ali radıyallahu anh Heva haktan çevirir demiştir. İbnül i Mübarek Züht de İbn-i Şeybe, Fadayülü sahabe de Ahmet bin Ambel sayısın rivayet etmişlerdir. Bu Ali radıyallahu anh'ın sözünün bir kısmıdır. Diğer bir kısmını Buhari sahihinde cezim sigasıyla muallak olarak rivayet etmiştir. Allah Azze ve Celle'de Saat Suresi 26. ayetinde hevaya uyma sonra seni Allah'ın yolundan saptırır buyurmuştur. 59 yine Ali Kerrem Allah'a veşe şöyle demiştir. Heva sünnete muhalefet edenin nezdinde haktır. Kendisi uğrunda boynu vurulsa bile. Yani heva ehli kendisini hak üzere zanneder. Hatta o yolda boynunun vurulmasına bile e, aldırmaz. Eee Hipnotta şöyle deniliyor. Yani bu kerremallahu Allahu cha yani Allah Ali radıyallahu yüzünü keremlendirsin sözü büyük ihtimalle nasihlerin yani nüsha yazanların işidir. Ben önceki selefin gerek bu olsun gerekse başka olsun herhangi bir lafzı diğer sadilen haricinde sadece Ali radıyallahu hakkında kullandıklarına vakıf olmadım. Allah onların hepsinden razı olsun ve biz onların zümresisi içerisinde yaşayışsın. Rafiziler gerek bu duayı gerekse salat ve selam okumayı diğer sahabelerin haricinde sadece Ali radiyallahu tahsis ettikleri ve bu onların bir şair haline gelir zaman Ehl-i Sünnet'ten birçok kimse bundan sakındırmıştır. Yani sahabeden sadece Ali radiyallahu hakkında aleyhisselam demeleri veya kerrem Allahu veçeh demeleri, bunu sadece Ali radiyallahu tahsis etmeleri tahsis etmeleri ortaya çıkınca Ehl-i Sünnet bundan sakındırmaya başlamıştır. Yani normalde bu duada bir sakınca yok. Bu Ali radiyallahu tahsis edilmezse diğer Sahabeler hakkında da kullanılırsa bunda sıkıntı yok. İbni Kesir tefsirde şöyle demiştir. Diğer sahabeler hakkında değil, sadece Ali radiyaların hakkında aleyhisselam ya da Kerremallah'a veçeh denmesi kitapları nesh yani nüsha çoğaltanların ibarelerinde yaygınlık kazanmıştır. Bu bizim nezdimizde sayı olsa da, yani bu doğru bir şey, dua olsa da bu usta sahabenin tamamını bir tutmak gerekir. Çünkü bu tazim ve tekrim babındandır. Şeyhan yani Ebu Bekir ve Ömer radiyalarına ve Müminler emiri Osman radıyallahu buna ondan daha layıktır. Allah hepsinden razı olsun. Evet, Ali radıyallahu anh'ın bu sözüne şu notu düşmüş. Bir yerde bulamadım. Manası doğrudur. Şahitleri saymakla bitmez. Hariciler batıllar uğruna savaşıp öldürülüyorlar. Bununla birlikte iyi bir iş yaptıklarını zannediyorlardı. Onların haricinde her zamandaki ve her mekandaki bidat ehlinin durumu da budur. Yani bidat ehli İyi bir şey üzerinde olduklarını zannederek bidatlerinde devam ederler. 60. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle demiştir. Allah'ın kitabının bir kısmını diğerine vurmayın. Bunu İbn-i Ebi Şeybe, Halal Es-Sünne'de rivayet etmiştir. 13. maddede Ebu Mame radıyallahu hadisi geçmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabının bir kısmını diğerine vurmayın buyurmuştur. 61. Ömer Radyalan Kur Sabi'ye Kur'an'ın bazı harfleri hakkında soru sorduğu için değnek vurmuştu. Bunu İbn-i İbanetül Kübra'da birkaç yerde rivayet etmiştir. Yine bu kıssayı Darimi, Elbidada, İbn-i ve Acur-i da Lalkai İtikad Ehl-i Sünnet'e rivayet etmişlerdir. Darimi'nin lafzı şu şekildedir. Süleyman bin Nesar'dan rivayet edildiğine göre sabir denilen bir adam Medine'ye geldi ve Kur'an'ın müteşabih hakkında sormaya başladı. Bunun üzerine Ömer ona adam gönderip onu yanına çağırttı. Bunun öncesinde onun için hurma dalları hazırlamıştı. Yanına gelince ben Allah'ın kulu Ömer'im deyip ona vurmaya başladı. Öyle ki sonunda başı kanadı. Bunun üzerine adam ey müminlerin emiri bu kadar sana yeter. Aklımda önceden bulduğum şey artık gitti dedi. Muhtasarıl Hücce beyanil mehaccede geçtiğine göre El Fergani şöyle demiştir. Bu karşı çıkma, edeplendirme ve terk etme sahabenin icmasıdır. Çünkü Ömer Radyalan bu hareketi sahabenin huzurunda yapmıştır. Yine bu onlardan, orada hazır bulunmayanlara da ulaşmıştır. Bu halde hiç kimse ona karşı çıkmamıştır. Bu konuda hiç kimse ona itiraz etmemiştir. Böylece bu bir icma olmuştur. Bu kıssanın tarihleri ve saati için el isabetu fi temyiz-i sahabeye bakılabilir. Yani e, İbni Hacer'in e, kitabı bu, sahabeleri hakkında. İbni Battar bu kıssaya şu notu düşmüştür. İnsanlardan kalbi zayıf ve ilmi kıt kimseler bu haberi ve bu haberde Ömer Radyalı'nın yaptığını duyduğu zaman bunun sebebini bilmediği için kafası karışabilir. Bu fiilin hidayeti gösteren akıllı bir yöneticiden sadır olmasını çok görebilir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki ayetlerin manaları hakkında soru soran ve bu ayetlerin tevillerini öğrenmek isteyen bir kimsenin karşılığını karşılığı canı yanacak şekilde dövülmesi, sürülmesi, terk edilmesi ve teşhir edilmesi miydi diyebilirler. Fakat durum ilmi olmayan kimsenin zannettiği gibi değildir. Durum düşünen kimsenin düşündüğünden farklıdır. Şöyle ki, insanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona hicret ediyorlardı. Onun vefatından sonra da dinler hususunda fıkıh sahibi olmak, <gülüyor> imanlarındaki basireti artırmak ve Allah'ın kendilerine farz kılmış olduğu farizaları öğrenmek için halifelerine heyter halinde geliyorlardı. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Ömer radıyallahu anh'ın kulağına bu adamın, Medine'ye geldiği haber ulaştığı zaman onun Kur'an'ın müteşabi hakkında yine öğrenmeye çalışması gereksiz olan, bilmemesi kendisine zarar vermeyecek, kendisine bir faydası dokunmayacak şeyler hakkında sorular sorduğunu öğrendi. Halbuki yöneticisine geldiği zaman ona düşen farizalar ve vacipleri öğrenmekle uğraşmak, dinin helalleri ve aramlar hakkında fıkıh sahibi olmak idi. Ömer Radyalanha onun sorularının bunlarla ilgili olmadığı ulaşınca daha onu görmeden onun boş kalpli, Allah'ın kendisine farz kıldıklarına karşı ilgisiz ve kendisine fayda verecek şeylere önem vermeyen bir adam olduğunu anladı. Bundan dolayı onun Kur'an'ın müteşabihiyle ve aklının almayacağı şeyleri tefsiriyle meşgul olup doğru yoldan saparak helak olmayacağından emin olamadı. Bu yüzden Ömer radıyallahu anh o kimseyi bundan caydırmak, onu zelil kılmak ve onun bir daha bunun gibi bir şeye yönelmemesini sağlamak istedi. Acuri'nin şeriasına bakınız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini Kur'an'ın müteşabihini öne sürerek tartışanlardan sakındırması ve yöneticinin Kur'an'ın müteşabih hakkında tartışan kimseye vereceği ceza babı diye başlık açmıştır A'cürri. 62. i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah azze ve celle'nin bir şey buyurduğunu işittiğin zaman kulağını ona ver. Zira o ya emredilen bir hayır ya da kendisinden sakındırılan bir şerdir. Bunu Said bin Mansur Süneni'nde İbn-i Mübarek Zühd'ünde İbn-i Ebi Müleyke İbn Mesud radyalan kanalıyla rivayet etmiştir. İsnadında kesinti vardır. Yine İbn Mesud radıyallan şöyle demiştir. 63. madde. Kur'an Allah azze ve celle'nin kelamıdır. Onun hakkında bir şey söyleyen kimse ancak Allah azze ve celle bazı sözler nispet etmiş olur. Evet bunu da Ebu Tahire Silefi'nin El er Cüz'ü Sani Aşeran minel meşihatil Bağdadiyesinde geçmektedir. İsna da hasendir. Er Abdullah bin Ahmet sünnede İbn-i Resul şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kur'an Allah azze ve kelamıdır. Kim ondan bir şeyi reddederse Allah Teala'yı reddetmiş olur. Hilgede geçine göre Şabi, Kur'an'ı reyine göre, şahsi görüşüne göre tefsir eden ancak Rabbinden rivayette bulunmaktadır demiştir. 64. i̇bn Ömer radyalanma, sünneti terk eden kafir olur demiştir. Bunu Rezak, e, Abbin Hümeyt Bezar rivayet etmişlerdir. Lafızları şöyle, Müverrik el-İjli'den i̇bn Ömer radyalanmaya yolculukta namaz soruldu. O da iki rekat, iki rekat, yani ikişer rekattır dedi. Kim sünnete muhalifet ederse kafir olur diye cevap verdi. Bazı lafızlarda kim sünneti terk ederse kafir olur diye geçmiştir. Metalli Bülaliye'de isnadı sahihtir denilmiştir. Benzerini Hereize Mülkelam'da İbn Abbas radıyallahından rivayet etmiştir. Yine Darimi Sünen'inde İbn Battah İbanetül Kübra'da mekulden şöyle dediğini rivayet ediyor. Sünnet iki kısımdır. Alınması farz, terk edilmesi küfür olan sünnet ve almaz fazilet, terki sıkıntı olmayan sünnet. İbn Battah buna şöyle not düşmüş. Şimdi ben size Mekul'ün sözünün içeriğinin İçerdiği manaların bir kısmını açıklayacağım ki bu sizi kendisini talep etmenin ve kendisiyle amel etmenin farz olduğu, kendisini terk etmenin ve küçümsemenin de küfür olduğu sünnetleri aramaya teşvik etsin. Allah size rahmet etsin. Bilin ki bilmenin, araştırmanın, hakkında soru sormanın ve kendisiyle amel etmenin avamada da havasa da yani avamada alimlere de gerekli olduğu sünnetler Kur'an'ın farz kılmış olduğu fakat açıklayıcı bir lafız olmadan kendisiyle nasıl amel edileceği bilinmeyen hususların tefsir olarak var dolmuş sünnetlerdir. i̇bn daha sonra içerisinde namazın, hacin, orucun, cihadın ve alışverişin geçtiği ayetleri söz konusu etmiş, sonra şöyle demiştir. Hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin bu mücmel farzlarının nasıl yapılacağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sınırları belirleyen ve düzene koyan bir açıklaması olmadan bilemez. Yani sünnetler olmadan bu ibadetleri Allah'ın kitabında emrettiği bu ibadetleri yerine getiremez. Demek ki kitapta geçen bu mücmel farzların tefsiri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sünnetleri bilmek ümmete farzdır. Zira bu Allah'ın kendileriyle dini Müslümanlar için kemale erdirdiği iki esasdan biridir. Allah onların neyi yapıp neden sakınacaklarını bu ikisinde toplamıştır. Bu yüzden bunları almak, bunlarla amel etmek farz, bunlar terk etmek ise küfür olmuştur. İbnül Kayyum Tuhvetül Mevdud'da şöyle demiştir. Sünnet yol demektir. Senentü lehu keza denir ve bununla teşriği yani yol açma manası kastedilir. Sünnet gerek vacip olarak gerekse müstabı olarak kendisine uylan yoldur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim sünnetimden yüz çevirse benden değildir buyurmuştur. Yine o sünnetime ve benden sonra raşt halifelerin sünnetine tutunun buyurmuştur. İbn Abbas sünnete muhalefet eden kafir olur buyurmuştur. Sünnetin terk edilmesi caiz olan şeylerle sınırlandırılması bir hadis ıslahıdır. Yoksa sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine vacip ya da müstahap olarak gösterdiği her bir şeydir. Kısaca sünnet yoldur, şeriattır, minhactır, sebildir. 65 Ömer bin Abdülaziz Raymullah şöyle demiştir. Sünneti ancak onun hilafına ne gibi zellelerin geleceğini bilen kimseler koymuştur. Onlar çekişmeye ve tartışmaya sizden daha yetenekliydiler. Bunu benzerini i̇bnüt Kübra'da, İbn Battah ve İbn Battah el-Bidada daha uzun bir metinle rivayet etmişlerdir. 66 Bir adam İbn Abbas'a "Hevamızı hevanız üzere kılan Allah'a hamdolsun." dedi. Bunun üzerine İbn Abbas şöyle cevap verdi. "Allah şu hevalarda da hayır adına bir şey yaratmamıştır. Hevaya heva denmesinin sebebi sahibini cennete düşürmesidir. Yani heva kaymak, düşmek manalarına geliyor. Cehennemdeki haviye yani e, bir cehennemin ismi haviye'dir. O da düşülüp yuvarlanılan yer olması sebebiyle böyle isimlendirilmiştir. Heva kelimesi de buradan geliyor. Yani ayakların kayması düşmek manasındadır. İbn-i Bat'ta İbane'de rivayet etmiş Kübra'da. Orada İbn-i Abbas Radya'nın verdiği cevap hevanın tamamı sapıklıktır şeklindedir. Bu lafızla Abdurrezzak, Acurri, Lalkai rivayet etmişlerdir. Yine şeriyada geçine göre Ebu Hamza İbrahim'e dedi ki: "Ey Ebu İmran, şu hevalardan hangisini daha çok beğeniyorsun? Ben senin görüşünü almak ve sana uymak isterim." İbrahim de şöyle cevap verdi: "Allah bunlardan hiçbirinde zerre ağırlığınca hayır yaratmamıştır. Hepsi şeytanın süsünden ibarettir. Yol ancak ilk yoldur yani selefin yoludur." 67 Hasan, Mücahit ve Ebu Aliye şöyle demişlerdir. Ona ancak sahibini cehenneme düşürdüğü için heva denmiştir. Yani heva kelimesini böyle açıklamışlardır. Bunu Darekutni, Lalkai ve başkaları e, Şabi'den benzer lafıza rivayet etmişlerdir. Hasan el Basri dedi ki, kalbe karşıan hevadan daha kötü bir hastalık yoktur. Ahmet Züht hallal es Sunnede rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Kasas 50. ayetinde, kim Allah'tan bir hidayet olmaksızın hevasına uyandan daha sapıktır buyurmuştur. 69 Ebu Kılabe Raymullah şöyle demiştir. İşi gücü tartışma olanlardan sakının. Ben sizi sapıklıklarına daldırmayacaklarından ya da bazı bildiklerinizi size karşık göstermeyeceklerinden emin olamam. Bunu e, Kübra'da İbni Bat da rivayet etmiştir. 70 Ata, Tavuz, Mücahit, Eşhabi ve İbrahim bir tartışma hususunda fetva vermeyi kerik görmüşlerdir. Tartışmalar dini siler demişlerdir. Yine onlar vera sahibi bir kimse asla tartışmamıştır demişlerdir. Bunu İbn-i Ebi Dünya Zemmül Gıybe'de Ebu Cafer el-Bakır'ın Aman tartışmadan sakının zira o dini siler dediğini rivayet etmiştir. Yine İbane'de Abdülkerim bin Umeyye el-Cezeri'den rivadeliğine göre vera sahip bir kimse asla tartışmamıştır demiştir. 71. İmran bin Husayn radıyallahu anh Haya imandandır dedi. Bunun üzerine yanındaki bir adam, Hikmet kitaplarında Haya'nın bir kısmı zayıflık, bir kısmı da vakardır yazmaktadır dedi. Bunun üzerine İmran, ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden tahdis ediyorum, sen bana sayfalarından tahdis ediyorsun, seninle bir daha konuşmayacağım dedi. Bunu İbn-i Kübra'da bundan daha tam bir lafıza rivayet etmiştir. Ayrıca Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ee, Hayanın tamamı hayırdır. Hadisini rivayet ediyor İmran Radyalan. Musannefin zikretli haya imandandır hadisi ise İbn-i Ömer Radyalanma hadisidir. Bu hadisi de Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ee, burada yani Müslim'in rivayetinde Hayanın tamamı hayırdır. Hadisin rivayet ettiği zaman yani çekingenlik hayırdır. Hadisin rivayet ettiği zaman orada bulunanlardan birisi işte biz bazı hikmet kitaplarında yani Tevrat mıdır, İncil midir? İsrailiyat'tan öğrenilen bazı hikmet kitaplarında hayanın bazısı işte kınanır. Yani acizliktir. Bazısı da hayırdır diye, vakardır diye yazıyor diye Böyle bir itirazda bulunuyor. İmran bin Husayn radyalarına ona ağır sözler söylüyor. O kadar sinirleniyor ki artık yanındakiler, yani o e, zararsız birisidir, bu kadar yüklenme diyerek e, yatıştırıyorlar İmran radyalarına. Evet. 72, İmran bin Husayn'ın yanında bir hadis zikredildi. Orada bulunanlardan bir adam Allah'ın kitabından bir sure okusaydınız, hadisinizden daha fazletli olurdu der, dedi. Bunun üzerine İmran şöyle cevap verdi. Sen gerçekten ahmaksın. Sen namazı Allah'ın kitabında açıklanmış şekilde bulabiliyor musun? Zekatı Allah'ın kitabında açıklanmış bir şekilde bulabiliyor musun? Kur'an onu muhkem kılmış, sünnette onu açıklamıştır. İbn-i Baht'ta İbhanetül Kübra'da birkaç yerde rivayet etmiştir. Daha Uzun bir lafızla. Eyyub'tan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Bir adam Mutarif bin Abdullah yanında bize Kur'an dışında bir şey tahdis etmeyin dedi. Yani Kur'an'dan başka hadisler falan söylemeyin sadece Kur'an okuyun dedi. Bunun üzerine Mutarif şöyle cevap verdi. Vallahi biz Kur'an'ı bir şeyle değiştirmek istemiyoruz fakat Kur'an'ı bizden daha iyi bilen kimseleri arıyoruz. Ebu Hayseme İbni Nebi Hayseme Kitabül İlim'de rivayet etmiştir. Yine Tabakatül Kübra'da İbni Sa'da. Eyüp kanalıyla bu Kılaber'in şöyle denir rivayet etmiştir. Bir adama sünnetten bahsettiğin zaman bana bunlarla gelin, Allah'ın kitabıyla gel derse bil ki o sapıktır. Yine Berbehar Şevru Sünnet'e şöyle demiştir. Bir adama bir eser yani sahabeden bir rivayet götürdüğün zaman onu istemediğini Kur'an'ı istediğini görürsen onda zındıklık olduğundan şüphe etme. Onun yanından hemen kalk ve onu bırak. Ayrıca er Zemmül Kelam'da e, şöyle bir başlık açılmış. Sünnetten Kur'an ile mustani olunacağını iddia eden kimsenin iddiasının batıllığının delilini ortaya koyması babı. 73. Yine Miktam bin Madiker şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü bazı şeyleri haram kıldı ve şöyle buyurdu. Az kaldı bir adam koltuğuna kurulmuşken ona bir emrim ya da yasağım ulaşacak. Bunun üzerine bize bunlar söylemeyin. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Siz Allah'ın kitabına bakın diyecek. O adamın sizden olduğunu bilmeyin. Yani aranızdan öyle kimseye çıktığını görmeyeyim. Evet, bunu Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud, Darimi rivayet etmişlerdir. Ee, hadisin bazı ziyade lafızlar var. Mütevatir bir hadis. Bunun da bütün tarihlerini zebercet <gülüyor> veya Yakute kitaplarının <gülüyor> mukaddime bölümlerinde görebilirsiniz diğer sabilerden tarifleriyle. Begavi Şerhus'unda da şöyle demiştir. Hadisin metninde geçen erike koltuk demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bu sıfatla evlerinden çıkmayan, ilim talep etmeyip oturan refa içinde kimseleri kastetmiştir. <gülüyor> Hadiste hadisin kitaba arz edilmesine gerek olmadığının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu zaman tek başına huccet olacağının delili vardır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin bana kitap ve beraberinde misli verildi buyurmuştur. Yani Kur'an ve misli. Buradan misli derken aynısı, misli aynısı demek, aynı değerde demek. Ee, hacim olarak misli değil, bağlayıcılık açısından misli. Yani Kur'anla sünnetin bağlayıcılığı eşit seviyededir. Eğer hadis sahihse aynı Kur'an ayeti gibi bağlayıcıdır. Bir adam İbn Ömer radıyallahu ne dersin? Senin görüşün nedir diye sorup duruyordu. Bunun üzerine o ne dersini Yemen'de bırak. O bizim işimiz ancak sünnetlerdir dedi. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Lafzı şu şekildedir. Bir adam İbn Ömer'e Hacire-i Esved'i selamlama hakkında sordu. O da "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu selamlarken ve öperken gördüm." dedi. Adam bu sefer "Ya idam içinde kalırsam, önüme geçilirse o zaman ne dersin?" diye sordu. Bunun üzerine İbn Ömer "Ne dersini Yemen'de bırak." dedi. Bunu İbn-i Bat'ta, Kübra'da ne dersiniz Süreyya'nın yanında bırak lafzıyla rivayet etmiştir. Yani Süreyya yıldızının orada bırak at bir tarafa manasında söylemiştir. Begay-ı Mucem-ü Sahabe'de ve Herevi Zemül Kelam'da bu şekilde rivayet etmişler. i̇bn Recep, Camil Ulumu Velhikem'de şöyle diyor. i̇bn Ömer'in maksadı, bütün düşünceni Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uymaya odaklamanın gerektiği, Gerçekleşmeden önce bundan aciz kalacağını ya da bunu yaparken zorlanacağını varsaymana hacet olmadığıdır. Zira bu sünnete uyma azmini kırar. Dinde fıkıh sahibi olma, ilim hakkında sorma ancak amel için olduğu zaman övülmüştür. Tartışma ve cidal için olduğu zaman değil. Lalkai'de İbn-i Tabba'nın şöyle dediği geçmektedir. Bir adam Malik bin Ennes'in yanına geldi ona bir soru sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Adam bu sefer peki şöyle olsa ne dersin diye sordu. Bunun üzerine Malik şöyle dedi. Onun emrine mukalevet edenler başlarına bir fitnenin ya da can yakıcı bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Nur suresi 63. ayet. Şeria'da acırı İmran el kasirin şöyle dediğini rivayet ediyor. Senin görüşün nedir? Sen ne dersin diyen şu kimselerden uzak durun. Yani rey ehlinden uzak durun. 75. Şabi ben reyime göre hiç hüküm vermedim demiştir. Tabakatül Kübra'da Muhammed bin Cuhadiye'nin şöyle dediği geçmektedir. Amireş Şabiye yanında, kendisi hakkında bir delil bulunmayan bir şey soruldu. Bilmediğini söyleyince reyini, kendi görüşünü söyle denildi. Bunun üzerine ne o, e, ne yapacaksın reyimi, üzerine işe reyimin diye cevap verdi. Yine İbane Kübra'da ataya bir şey soruldu, o da bilmiyorum dedi. Bu konuda kendi görüşünü söyle dediler. Bunun üzerine... Arzında yani yeryüzünde benim reyim din edilirse Allah'tan haya ederim diye cevap verdi. Yani bunu, bu konuda gelen rivayetleri Darimi'nin sünneninde mukaddime bölümünde bulabilirsiniz. Bu ve benzer rivayetler mevcut. Katade 30 senedir reyime göre hiç fetva vermedim demiştir. Hatta bunu Darimi aktarıyor. Ravisi diyor ki, bunun üzerinden 10 sene geçti. O 10 senelik zaman diliminde de rey ile fetva vermedi diye şahitliğini yapıyor. Bunu el-Cadiyat'ta bir rivayet etmiştir. Yani Halbin Cad'ın müsnedi diye de geçer Cadiyat. Tabakatül Kübra'da İbn Sa'd rivayet etmişler. Ayrıca Siyer'de Ebu Hilal'in şu dedi geçer. Kata diye bir mesele sordum, bilmiyorum dedi. Bunun hakkındaki görüşünü söyle dedim. Ben 40 senedir görüşümü dile getirmedim diye cevap verdi. O gün yaklaşık 50 yaşındaydı. Zehebi diyor ki, bu onun ilimde kendi görüşüne dayanarak hiçbir şey söylemediğini göstermektedir. Musannif'in dinde R'ye dayanarak konuşmayı zemmetmesi ve bundan sakınırması ileride. 329. madde yine gelecek diyor. Ayrıca 54. maddenin dipnotunda da açıklama yapılmıştı diyor. Evet. 77. maddeyle inşallah bir sonraki derste devam edeceğiz. Bu bölümde el Sünnet'in menheç esaslarından bir esası da aktardım. Elif. Geçtiğimiz hafta sahabenin yani Kur'an ve sünnetin açıklanmasında sahabenin görüşlerinin esas olduğuyla ilgili bir bölüm ve sahabeye el Sünnet'in menheç olarak nasıl değer vermesi gerektiği işlenmişti bu haftada reyden sakınmak, kıyaslan sakınmak, rey ve kıyasetini sapık bidatçılar olarak bilmek, Kur'an ve sünnet nasları karşısında reylerle itirazı terk etmek, tartışmalara kapı açmamak, cidal kapısını, cedel kapısını kapatmak ve meydana gelmemiş olaylar hakkında sorular üretmekten yasaklanmasına işaret etti. Benzer manada e, rivayetler gelecek sonraki bölümde de eee Kitap ve sünnetin birbirinden ayrılmazlığı konum olarak bütünlüğünü ifade eden naslar, işte rivayetler aktaracak müellif. Evet, bu arada hevân ne nemanaya geldi. Yani Kur'an ve sünnet kaynaklı olmayan, ona itiraz vari veya ona eksiklik atfeden mahiyette, reyde bulunmanın Hava kapsamına girdi. Yani hava eli dendiği zaman buna Rey elinin, Bidah elinin dahil olduğu da işaret edilmiş oldu. Subhanakallahümebiyamdik ve işadun la ilahil anta watekelashirikerek ve esta'puruke ve tu'dleik.